Bir de yanlamaz kılarken evet. tam konsantre oluyorum. Belli bir müddet 3-5 ay, 1 yıl, 5 yıl kıldıktan sonra bir isteksizlik geliyor evet. izleyicimiz. Bu çoğumuzun başına gelen bir şey belki. Evet. Bunu nasıl çözebiliriz, ne tavsiye evet. edersiniz? Yani bu hususta belki şunu tavsiye edebiliriz. Allah dostlarının hayatını okumanın çok faydasının olduğunu biliyoruz biz. Gerçekten salih insanlarla beraber olmak, sadık insanlarla beraber olmak Kur'an'ın emri. Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla sakının, saygı duyun ve sadık insanlarla özü sözü doğru olan insanlarla beraber olun. İnsan fiili olarak sadıklarla beraber olabileceği gibi onların hayatını okuyarak da beraber olabilir. Mesela namazı yaşayanlar diye bir kitap hatırlıyorum. Evet. Allah dostları nasıl namaz kılardı? Yani bu tür kitapları okumak insan, inşallah insana aşk verecektir. Bir motivasyon verecektir. olur. Yani haftada bir, bir alimin, bir Allah dostunun kitabını okuyalım, hayatını okuyalım. İnşallah inanıyorum ki namaza karşı daha fazla ihtiyacımız olacaktır.